Kadının namaz kılmasının erkekten ayrılan noktaları var mı? Varsa nelerdir? Tabii şimdi buna itiraz edenler var, yoktur diyenler var, aynıdır diyenler var fakat fıkıh kitaplarına baktığımız zaman mesela Tebiyyün-i Hakayikte İmam Zeylahi Rahmetullahi Aleyh 10 yerde diyor kadınların namazı erkeklerin namazından farklıdır. Yani kadınlar namaz kılarken Hanefi mezhebine göre Ellerini erkekler gibi kulak yumuşağına kadar kaldırmazlar. İşte omuzlarına kadar kaldırırlar. Erkekler ellerini göbek altına koyarlar. Onlar göğüsleri altına koyarlar. Secdeye vardıkları zaman onlar karınlarını şu... E, bu dizlerine yani uyluklarına buralara yapıştırırlar. Fahiz demiş olduğumuz e, bu dizlerine yapıştırırlar. Kollarını erkekler gibi aşmazlar, yine yapıştırırlar. İşte imam olmaz kadınlardan, imamlık yapmazlar. Kendileri yaparlarsa o zaman mekruh olur. Yani on yer sayıyor, daha fazla bunu çıkaranlar da var. Efendim buna itiraz ediyorlar, diyorlar ki bununla alakalı hadisler yok nereden bunları çıkarıyorsunuz diye. Şunu unutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadınların namazları erkeklerden farklı olarak gelmiştir. Bu şekilde bu bugüne intikal etmiştir. Peki bununla alakalı rivayetler nerededir diye sorarlarsa o zaman onlara Allame Keşmiri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki tevatür dörde ayrılır. Birincisi tevatür senet var. Yani senedin isnadın tevaturu, mütevatir olması men kedebe aleyye muteammiden fel yetebevve makalehu minenna hadis-i şerifi bu mütevatirdir mesela Efendimiz Aleyhisselam'dan sened itibariyle mütevatir geliyor ikincisi ise tevaturu tabakadır tabaka olarak yani kuşak olarak mütevatir gelir bize Kur'an-ı Kerim'i kuşaktan kuşağa bu ümmet nakletmiştir yani Hadis-i şerifte olduğu gibi senetle değil de bir kuşak diğer bir kuşağa bunu aktarmıştır. Üçüncüsü tevatürül ameldir. Yani amelde tevatür işte 5 vakit namaz gibi bunların kılınması gibi bunlar da tevatürül ameldir. Kadınların namazları Doğu Türkistan'a gidin, Afrika'nın falan ülkesine gidin. Orada da kadınların namazlar erkeklerden farklıdır. Yani bu tevatürül amel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kadınlar ezvac tahirattan annelerimizden böyle aldılar. Bize kadar bu şekilde intikal etti. Dördüncüsü ise tevatur kadri müşterektir. Mesela mucizeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinin önemli bir bölümü haber ahad derecesindedir. Fakat bunları topladığınız zaman Efendimiz aleyhisselamın mucizenin aidiyeti noktasında bunlar mütevatir olurlar. Peki soruya dönersek Evet, kadınların namazları belli hususlar itibariyle erkeklerden farklıdır. İşte ellerin kaldırmaları itibariyle farklıdır, bağlamaları itibariyle farklıdır, rükûleri itibariyle farklıdır. Peki bununla alakalı rivayetler nerede? Bu tevatürül ameldir. Yani sadr İslam'dan beri bu şekilde gelmiştir. Onun içindir ki Alem-i farklı noktalarına gittiğiniz zaman kadınların namazların erkeklerden farklı olduğunu görürüz. Elhamdülillah ulemamız bununla alakalı meseleleri doğru anlamışlardır. i̇bn Abidin'de de vardır bu. Tebiyyün-i Hakak'te 10 tane sayıyor. İşte diğer el cevharat Ne neyyire de var, diğerlerinde vardır. Yani bazı kardeşlerimiz Hanefi ulemasına, diğer mezheplerin ulemalarına saldırıyorlar. İşte hatta Medine'ye i gidince de bazı hanım kardeşlerimiz orada muallime olanlar, mürşide olanlar, oradakiler tarafından kendilerine hayır bunlar sünnette yok, niçin böyle yapıyorsunuz diye kadının namazı erkekten farklı olmayacak diye itirazlar var. Bunlar doğru değildir efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden beri bu şekilde geliyor. Tevatürül ameldir bu. Kadının namazı belli noktalarda erkekten farklıdır.